Sen lillah bismillahirrahmanirrahim ve in hakem bil muqsitin. ve teala ve tekaddüs hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim nasip eylesin. Tabii anlatması kolay, dinlemesi daha kolay zor olan yani nefse zor gelen yaşamak, Mevla-ı Teala ve Tekaddes Hazretleri yaşamak nasip eylesin. Anlatılanları nef nefsimize tatbik edebilmeyen muvaffak eylesin. Rabbimiz Celle Celal'un emirlerini yaşarken, yaparken, ibadet ve taatte bulunurken de, lezzet alarak, haz duyarak ibadet ve taat yapmak, Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ihsan eylesin. Amin. Evet kıymetli dinleyenler, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis şerifini sizlerle müdakere ve mütalaa ediyorduk. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Yedi grup insan var ki hiçbir gölgenin olmadığı bir zamanda ne yapacaklar? Arşın efendim altında gölgelenecekler. Nurdan kürsülerde, Mevla Teala hazretleri tarafından çok özel olarak ağırlanacaklardı. Evet, bunların efendim ilki bu yedi sınıfın ilk olan ilk grup olan kimidi adil yöneticiydi değil mi? Adil devlet reisiydi. Dolayısıyla işte adaletten bahsediyorduk. Sultanların adaletinden, adil yönetiminden. Ve bu konuda da efendim ashab-ı kiramdan, işte Hazreti Bekir'den, Hazreti Ali'den, Hazreti Ömer'den radıyallahu anhum efendim misaller vermiştik. Ömer bin Abdülaziz'den misaller vermiştik. Onların tarihe geçen eşsiz, adil yönetimlerinden efendim bir nebze olsun bahsetmeye efendim gayret etmiştik. İnşallah efendim buna tabii devam edeceğiz. Evet bu adalet anlayışını tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerleştirdi. Onlar da hep ne yaptılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Örnek aldılar. Evet efendim sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gittiler. Allah'ın adalet emrini ve bu emrin nasıl tatbik edileceğini ne yaptılar? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiler. Çünkü Peygamber Efendim sallallahu aleyhi ve sellemi tanımadan önce, imanla müşerref olmadan önce, efendim işte mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh'a baktığımız zaman değil mi? Yani öz kızını diri diri toprağa gömdüğünü biliyoruz. Zaten bunu kendi ifade ediyor. Ne buyuruyor? İki şey var ki diyor, birini hatırladığım zaman ağlarım diyor, diğerini hatırladığım zaman gülerim diyor. Yani bu hatırladığı iki şeyde İslam'a girmeden, iman etmeden, imanla şereflenmeden önce cahiliye döneminde efendim e, yapılan şeyler, meydana gelen hadiseler. Nedir bunlar? İşte hatırıma geldiği zaman gülerim buyurdu. O zaman işte efendim çoban içerisinde de 360 tane put vardı. Dolayısıyla Efendim sefere de giderken, başka bir memleketlere, başka beldelere, yerlere giderken e, koskoca putu alıp sırtında taşıyacak halleri yok. Ne yapıyorlarmış? Helvadan putlar yapardık diyor. Bak yine ibadetsiz durmuyorlar yani. Niçin put yapıyorlar helvadan? E, yolda giderken ne yapacaklar? İbadet edecekler. Ama efendim, helvadan yapıyorlar ki, ibadet zamanı ibadet ederdik, acıktığımız zamanda onu oturur, yerdik buyuruyor, Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ve işte diyor, bunu hatırladığım zaman da diyor, gülerim diyor. Yani, efendim, cehaletine tabii, o günkü cehaletine, öyle ya, yani, efendim, böyle bir şeye nasıl tapıyorduk, nasıl ibadet ediyorduk gibi, efendim, şey geliyor hatırına, ve tabii tebessüm ediyor. Diğeri de, hatırladığı zaman, Efendim ağlarım buyurduğu mesele de nedir? İşte cahiliye döneminde böyle bir gelenek vardı, böyle bir anane vardı, örf vardı. Ne kadar yanlış, ne kadar vahşice, ne kadar zalimce. Ama efendim böyle bir şey vardı işte. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. İşte efendim şehirden dışarıya çıkarıyorlar. Efendim çölün bir yerine gidiyorlar, orada eşiyorlar, he? orada gömüyorlar, üzerine toprakları, kumları örtüyorlar ve çekiyorlar, geliyorlar. Yani kız çocuğu ayıp telakki ediliyor. Enteresan. Dolayısıyla Hazreti Ömer Radyalı'nda kendi kızını gömeceği zaman toprakları atıyor ya, sakalına saçına topraklar efendim bulaşıyor da o yavru da ne yapıyor? O minicik elleriyle o yumuk yumuk elleriyle babasının saçındaki, sakalındaki toprakları temizliyor. Halbuki az sonra babası onu elleriyle ne yapacak? Toprağa gömecek. İşte bunu hatırladığım zaman da diyor ağlarım diyor. Evet, demek ki Hazreti Ömer radıyallahu efendim böyleyken, değil mi? Müslüman olduktan sonra, bu anlattığımız ne zaman e, ne zaman cereyan ediyor? E, Müslüman olmadan önce, imandan önce, İslam'dan önce, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi efendim, e, kabul etmeden önce demek böyle. Ama ne zaman Müslüman oluyor? Ne zaman ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyıp onun manevi tezgahından geçtikten sonra... Kendi yavrusunu gömecek kadar katı kalpli olan o insanlar öylesine yumuşuyorlar ki, öylesine hassas bir hale geliyorlar ki, hele Hazreti Ömer radıyallahu kalbi ne kadar efendim dikkat sahibi oluyor. Ne buyuruyor? Fırat kenarında aşırsa bir kurt koyunu, Abdi ilahi Ömer'den soracak onu. Ya yönetmiş olduğum memleketin en ücra köşesinde bile, efendim bir sürü diyelim yayılmış dağ bayıra çayıra, he bir efendim nehir kenarında, fırat kenarında veya Dicle kenarında dağdan kurt inse, sürüden bir tane koyun kapsa, kuzu kapsa, abdi ilahi efendim Ömerden sorar onu diye ahirette vereceği hesabın efendim mesuliyetini böyle böylesine üzerinde hissediyordu ve kalbi böylesine rikat sahibi olmuştu. İslam ile şereflenince, iman ile şereflenince bakın ne hale geliyor. Evet. Bir keresinde yaslı namazı kılıyorlar cemaatle. Tekvir suresi okunuyor. Okunuyor, okunuyor, okunuyor ve nereye geliyor? Estağfirullah ve izel mev'udetü su'ilet bi'eyyiden bin kutilet. Diri diri gömülen kız çocuklarına hangi günahtan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman. İşte bu ayete gelince yani... Çocuğa sorulduğu zaman yani suçsuz yere öldürüldüğünü söyleyip katilini göstereceği zaman ben suçsuzdum bak beni bu öldürdü ya Rabbi beni bu gömdü ya Rabbi diyeceği zaman çünkü o yaştaki çocuğun ne suçu olacak değil mi dolayısıyla. İşte bu ayet okununca namazda, yatsı namazında bunu duyunca Hazreti Ömer radıyallahu anh, efendim bu ayetler onun ruhunda kalbinde öyle bir deveran ediyor, öyle bir inkılaba sebep oluyor ki he o anda düşüyor ve bayılıyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ve sabaha karşı ancak kendisine geliyor. Evet, cahiliye döneminde demek ki gözünü kırpmadan yaptığı işlerin He? İmanla şereflendikten sonra bunun hesabının sorulacağını işittiğinde demek düşüp bayılabiliyor. İşte bu mesuliyet duygusunu kalplere efendim yerleştiren kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun tezgahından, onun tornasından, onun manevi terbiyesinden geçtikten sonra. Bakın efendim o cahiliye dönemi ne yapıyor? Saadet asrına dönmüş oluyor. Evet. Bu adaletin efendim yerleştiricisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ya zaten hani Ayşe anamıza sormuşlardı ya daha sonraki nesiller demişlerdi efendim sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı nasıldı? Onlara ne cevap vermişti? Siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı buyurmuştu Onun ahlakı Kur'an'dı. Ne demek? Ne demek? Yani Kur'an'da ne emredilmişse Allah Resulü'nün hayatında var. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da neden nehyetmişse Muhammed Mustafa'nın hayatında yok. Demek Mevla'nın bütün emirleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında bir fil tatbik ediliyor. Dolayısıyla bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de de pek çok yerde adaletli olmak ve adaletli davranmak emredilmiştir. Ha işte bu emirlerin gereği olarak Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatı adaletli davranmanın kılı kırk yararcasına hak hukuk gözetmenin misalleriyle doludur. Evet Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve hayatında efendim adaleti görmek, hak hukuk ayeti görmek pek çok efendim bu konuda misaller var. Evet Hatta efendim sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik görevine başlamadan önce daha gençliğinde efendim birbili yaşlarda ne yapmıştır? hilf Fudul diye bir isiminde bir cemiyet vardı. Mekke'de kurulmuş. İşte bu cemiyet ne yapıyor? Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem buna katılmıştı. Mekke'de haksızlıkları önlemek ve işte zulme uğrayanların, mazlumların haklarını da efendim zalimlerden almak için kurulmuş olan bir şey. Bir dernek de diyebiliriz, bir cemiyet. Hılful fudul. Ne demek? Fazilet sahibi kimselerin anlaşması. Yemini. Böyle, bu demek. İşte bu anlaşmaya katılanlar efendim Mekke'nin ileri gelenlerinden Abdullah İbni Cuda'nın evinde toplandılar ve orada karar verdiler ve şöyle yemin ettiler. Allah'a yemin ederiz ki hepimiz mazlum ile birlikte zalime karşı mazlumun hakkını alıncaya kadar bir el gibi olacağız. Yani bir el nasıl hareket ediyor? Aynı şekilde biz de hareket edeceğiz. Mazlumun yanında olacağız. Zalimden onların haklarını alacağız ve bizim bu beraberliğimiz Hira ve Sabir tepeleri yerinde durdukça devam edecektir. Yani... Hira ve Sabir tepeleri hala var. O zaatlar yok. Demek ki ölünceye kadar, son nefesimize kadar ne yapacağız? Efendim zalimin karşısında olacağız. Mazlumun haklarını korumak için. İşte böyle bir yeminle, böyle bir efendim vaatle ne yaptılar? Efendim böyle bir e, cemiyet kurdular. Ve efendim sallallahu aleyhi ve sellem de bu cemiyetin bir üyesi bir ferdi. O genç yaşında. Tabii çok işler yaptı. Ve ilk olarak ne yaptılar? Asbin Vayl'den Yemen'den gelmiş Zübeytli Yemen'in Zübeyt. Efendime söyleyeyim kasabasından bir adam gelmiş. Develeri var, hayvanlar var. Gelmiş satmış. Efendim Asbin Vayl'la satın alıyor, parasını vermiyor. Adam zulmü ediyor. Yani gasp etmiş bir nevi. O da tabii kime müracaat ettiyse ne abamadı, hakkını alamadı. Efendim daha sonra da işte işte bu cemiyet mensupları he onların efendim e, hemen imdadına koştu. Ve efendim Asmin validen efendim onun parasını aldı ve o efendim mazlumun yanında böylece yer almış oldu. Daha sonra da Mekke'de zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan pek çok kimsenin imdadına koştular. Adaleti ikame etmek için gayre sarf ettiler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem daha sonradan buyurdu ki Abdullah bin Cüda'nın evinde amcalarımla birlikte Hilful Fudul'da hazır bulundum. O meclisten o kadar memnun oldum ki yani o meclisten, o mecliste bulunmaktan ve bu cemiyetin bir üyesi bir ferdi olmaktan demek. O kadar memnun oldum ki ona beden olarak bana kızıl develer verilse yani en kıymetli dünya metaı o zaman tabi nedir deve en iyi binek. E bir de kızıl deve en kıymetli. Yani bugün efendime söyleyeyim son model arabalar, jip'ler den de daha kıymetli onu diyor bana kızıl develer verilse o kadar sevinmezdim diyor o kadar memnun olmazdım çünkü hakikaten bir mazlumun hakkını almak he onun güldüğünü görmek onun efendim hakkına tekrar kavuştuğunu görmek Demek ki güçsüz ama haklı işte onun yanında oluyor. Öbürü güçlü ama haksız. Dolayısıyla güçlünün efendim haklı olduğu bir dönemde böyle bir efendim cemiyetin düşünebiliyor musun? Yapmış olduğu icraatlar ne kadar önemli işler yani. Efendimiz ve Selam buyuruyor ki o anlaşmaya diyor şimdi de çağırılsam yine icabet ederim diyor. Demek ki. Ne zaman olursa olsun efendim her zaman mazlumun yanında olmak lazım. Zalimin karşısında olmak lazım. Karınca kararınca, gücün yettiği kadar. Demek ki böyle kurumlar, böyle kuruluşlar, he? Böyle cemiyetler, dernekler demek ki ne olacak? Yani hakkı savunan, zalimin karşısında olan Efendim hakkı yenen insanların da haklarını almak için mücadele eden gruplar kurumlar demek desteklenmesi lazım. Bunlara efendime söyleyeyim üye olabilir, bunlara iştirak edilebilir, değil mi? Bunlarla beraber bu konuda zalime karşı hareket edilebilir. Çünkü Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in bir nevi buna olmuş oluyor tavsiyesi olmuş oluyor. O anlaşmaya diyor şimdi de çağrulsam yine icabet ederim diyor. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yani her konuda olduğu gibi Bakıyoruz Efendim görevlendirme işlerinde Yani vazife verirken, iş verirken, tayin ederken, memurlar atarken he? Yine ne yapmıştır? Adaleti gözetmiştir Emaneti ehline vermek için ne yapmıştır? Gayret etmiştir Yani vazife verirken liyakati İşin ehli olmayı esas almıştır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Mevla Teala ne buyuruyor? ye murukum en tüeddül emanâti ila ehliha. <Sessizlik> Muhakkak Allah size emanetleri ehline vermenizi emretmektedir. Emanetleri he? ne yapacaksın? Ehline vereceksin. Bak bu da Allah'ın emri. Layık olmayan kimseye layık olmadığı işi vermemen lazım böyle yaptığın zaman o zaman da zulmetmiş oluyorsun o zaman da adil davranmamış oluyorsun o zaman da Allah'ın emrini kırmış oluyorsun demek ki Ya, ve idâ hakemtün beynen nasi en tehkumû bil adil buyuruyor Mevla hemen ardından ve insanlar arasında hükmettiğinizde adalete uygun hükmetmenizi emreder Allah Hz. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu emir gereğince de ne yapıyor? Demek ki vazife verirken he işinde ehil olmayı esas alıyor. Mesela bakıyoruz işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok sevdiği ve çok yakın arkadaşı diyelim. Takvasıyla meşhur olan Ebu Zer radıyallahu anh. Yani Ebu Zer radıyallahu anh çok güvenilir bir adam. Hele maddi konularda mesela, hu öyle sağlam, öyle güvenilir zerre kadar kimsenin efendim e, kuruşuna tenezzül etmez. Zimmetine geçirmez. Hatta o efendim o yapılaşmalara, o servet biriktirmelere kızan bir insandı ve bunun karşısında birisiydi. Ve bunu denemek için ne yaptılar? Ya bize böyle söylüyor ama acaba kendisi de bakalım tatbik ediyor mu? 100 efendim 100 tane altın gönderdiler akşamdan. 100 altını aldı. Neyse sabaha karşı aynı adam geldi. Ya dedi halife yanlışlıkla dedi sana göndermiş. Ben dedi bu yüz altını aslında sana değil de filana götürmem gerekiyormuş. Dolayısıyla dedi burada yanıldım. Onun için dedi bu altınları tekrar dedi geri istiyorum versen de. Efendim esas sahibine versem. Deyince Muzer dedi ki ee gidi dedi. Bana dedi akşamdan yüz altın veriyorsun da sabahtan gelince o yüz altını benden istiyorsun. Efendim ben de o altını Evelimş saklıyorum öyle mi? Vallahi dedi Ebu Zerde 100 tane altın kesinlikle sabahlamaz. Sabahlayamaz bende o kadar para. Ne yaptın peki? Sabaha kadar onların hepsini dağıttım ben dedi. Bütün muhtaçlara verdim onu dedi. Hakikaten bir de baktılar sabaha kadar dağıtmış onları. Ebuzer radıyallahu. Anh, yani hak, hukuk, adalet konularında he? Tartışılmaz bir insan. Ama şimdi Devlet idaresi ayrı bir şey. Efendim, bu konudaki devlet memuriyeti vazifesi ayrı bir şey. İşte o Ebu Zerre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devlet görevi vermedi. Ya Hatta Ebu Zerre radıyallahu yalan kendi anlatıyor buyuruyor ki dedim ki ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni memur tayin etmez misin? Yani bana da bir devlet görev ver ya Resulallah. Ben öyle deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eliyle omuzuma vurdu ve sonra da buyurdu ki ya ebazer seni gerçekten bu konuda zayıf olarak görüyorum. Memurluk bir emanettir. Devlet görevi bir emanettir. Hakkını veremediğin takdirde kıyamet günü rüşvaylık ve pişmanlıktır. Ancak kim onu hak ederek alır? Ve onun sebebiyle de üzerine düşen vazifeleri eksiksiz olarak eda ederse o hariç buyurdu. Bak görüyor musun? Evet güvenilir adamdır. Şimdi karıştırmamak lazım. Yani sapla samanı birbirine karıştırmamak lazım. Demek ki Ebu Zerrı Yalan güvenilir. Dünya malında gözü yoktur. Menfaatperest asla değildir. Ama idare işleri ayrı işlerdir. İdarecilik vasfı, liderlik vasfı ayrı bir şey. İşte onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göremiyor. O vasfı Ebu Zer'de göremiyor. Çünkü seni zayıf görüyorum diyor. Sen diyor bu işin üstesinden gelemezsin ahirette, helak olursun sonra demek istiyor yani. Tabii Ebu Zer radıyallahu anh bundan darılıyor mu? Kırılıyor mu? Asla. Sen boş ver kırılmayı, darılmayı. Ebu Zer radıyallahu anh o günden sonra, bakın. Efendim sallallahu aleyhi ve vefatından sonra da Hazreti Osman rıdiyallahu anı dönemine kadar yaşadı mesela. Ölünceye kadar hiçbir devlet görevine talip olmadı. Verilen görevleri de kabul etmedi. Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve bana böyle buyurdu diyor. Evet muhteremler efendim sallallahu aleyhi ve demek o konuda da ne yapıyor? İşin ehline bakıyor. He, liyakat ehli olana görev vermenin efendim e, görev vermeyi ne yapıyor tercih ediyor çünkü Mevla Mevlatale öyle buyurdu. İnnaallahye murukum entu ile ehliye Allah zemanetleri ehline vermenizi emrediyor. Evet bakıyoruz mesela işte Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında yine Bedir'e bakalım Bedir savaşından sonra. Evet şanlı bir zafer, büyük bir galibiyet ve esirler var. Esirler arasındaki var Öz amcası Abbas radıyallahu an'h esirler arasında. Ve tabii esirlerden ne yapacaklar? Fidye karşılığı onları ne yapacaklar? Serbest bırakacaklar. Yani böyle bir karar alınıyor. Tabii Abbas radıyallahu an'dan da fidye alınıyor. Ve fidye aldıktan sonra ancak serbest bırakıyor. Demek efendim sallallahu aleyhi ve sellem yani o benim amcam ondan fidye almayalım demiyor. Diğer esirlere nasıl muamele edilmişse he, amcasına da aynı muamele yapılıyor. Hatta Abbas radıyallahu an efendim Bedir'e gelirken yani işte Bedir'de Kureyş ordusu gelirken o askere orduya harcamak için yani eksikler noksanlar olursa efendime söyleyeyim sarf etmek için 800 dirhem altın getiriyor yanında dolayısıyla tabi esir düştüğü zaman ne oluyor bu altınlarda İslam ordusuna ganimet olarak alınıyor ve ganimet malları arasına katılmış oluyor ve tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abbas radıyallahu da fidye ödemesi iste, isteyince diyor ki o diyor sekiz dirhem altının vardı onu ganimete koydunuz. İşte diyor o altınları da kurtuluş fidyesi olarak sayın diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Hayır diyor. O Allah'ın bize nasip ettiği bir maldır. O ganimet. Onu fidye olarak sayamayız. Fidye olarak sayarsak onu sana vermiş oluyoruz diyor yani. Onu sana veremeyiz. Bu sefer de Abbas radıyallahu anh dedi ki Ya ama dedi yani ondan başka param yok ki dedi. Hani şimdi yeğeni olunca he vicdani olarak ne yapıyor? Etkilemeye çalışıyor yani. Dedi ki ondan başka param yok ki benim. Yani beni avuç açtırıp da millete efendim dilendirecek misin dedi yani. Öyle deyince efendim sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ediyor. Peki diyor ya o altınlar nerede kaldı diyor. Öyle deyince Abbas yalan. hangi altınlar? Hani dedi hanımın ümmül fadla teslim ettiğin altınlar var ya. he? Hakikaten de efendim sallallahu aleyhi ve sellem efendim, e, affen, Abbas radıyallahu anh henüz tabi iman etmemiş Bedir ordusuyla beraber de geliyor efendim, E tabi herkes isteyerek gelmiyor Kimisi istemeyerek de geliyor Yani başımıza bir şey gelir şöyle olur böyle gider diye Hanımına bir miktar gizli kimsenin haberi yok Altın verdi sen bunları al sakla diye E şimdi kimse bilmiyor Bir hanımı biliyor bir kendisi biliyor Bir de Allah biliyor celle celaluhu dolayısıyla Allah'ın bildirdikleri de bilir mi elbette bilir Hz. Abbas radıyallahu anh hayret etti ya dedi bunu kimse bilmiyor bunu sana kim haber verdi Allah haber verdi dedi bunu bana Allah haber verdi ya, Abbas radıyallahu anh tabi bakıyor ki bu din hak yeğeni Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hak peygamber Allah'ın elçisi kim bildirebilir başka Allah'tan başka bunu ona kim bildirebilir Evet efendim sallallahu aleyhi ve sellem Burada da ne yaptı Adil bir şekilde muamele etti Ve efendim Esirlere nasıl muamele edildiyse Amcasına da o şekilde muamele Edilmiş oldu Evet tabi efendim Sallallahu aleyhi ve sellemin Doğruluğu olsun dürüstlüğü olsun Adaleti olsun çok meşhur tabi yani daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebli davet görevine başlamadan, peygamberlik görevine başlamadan önce e ona Muhammedü'lemin denmiyor muydu? Değil mi? Onun şey neydi? Muhammedü'lemin. Bütün halk, bütün Mekke hepsi bu ismi takmıştı ona. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanmayanlar bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik etmeyenler bile Efendimiz aleyhissalatü vesselamın adaletine güvenirlerdi. Hatta ve hatta Medine'deyken mesela Medine'de tabi orada Efendim Medine civarında Yahudiler, Yahudi kabileleri yaşıyor. Onlar kendi aralarında anlaşamadıkları konular olduğu zaman ne yaparlardı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelirlerdi. Derlerdi ki bu meseleyi sen çöz. O kadar güveniyorlar, o kadar inanıyorlar, o kadar adaletine teslim oluyorlar ki kendi aralarındaki problemleri bile Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme getiriyorlardı. Yani kıymetli dinleyenler Yahudinin bile beni Tevrat'a göre değil Hazreti Kur'an'a göre yargılayın dediği adalet sistemini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yerleştirmişti. Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir misal daha verelim bu konuda. Hakikaten çok efendim hayretlere düşürecek bir misal. Duymuşsunuzdur, dinlemişsinizdir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakka hukuka ne derece riayet ettiğini, ne derece adil olduğunu he bizzat yaşantısıyla bakın nasıl gösteriyor. Tabi bu olay olurken de şunu unutmayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşünün Allah'ın elçisi. Tek başına bir davaya başlamış he böylesine efendim kıyamete kadar devam edecek olan bir dini yerleştirmiş efendim İslam sancağını zirveye dikmiş bir İslam devleti toplumu oluşturmuş bir kabile küçük bir kabileyken efendim öyle bir hale getirmiş ki o efendime söyleyeyim e, kabileleri kavimleri bütün dünyaya kafa tutacak hale getirmiş. Dolayısıyla öyle bir zaman geldi. Bizans efendim o Rum orduları İslam ordusunun karşısına ordu çıkaracak, çıkaramayacak duruma düştüler. Öyle bir efendim devlet kuran, böyle bir sistemi getiren bir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bakın şimdi hangi meselede nasıl hak hukuk meselesine riayet ediyor. Nasıl adilane bir şekilde hareket ediyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından birkaç gün önce haber gönderdiği bütün ashabı mescitte toplanmasını istedi. Neyse tabi bütün sahabiler birer birer cami yakın ettiler, camiyi tıklım tıklım doldurdular. Acaba Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuracak, ne haber verecek, ne söyleyecek bizlere? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mimbere bin çıktı. Binber'de önce allah Teala Hazretlerine hamdü fenalarda bulundu. Daha sonra da öyle bir konuşma yaptı ki, bütün gözlerden ırmak ırmak yaşlar akıtan, bütün hassas kalpleri tir tir titreten, bütün vücutları ürpertiye boğan, çok içli, çok duygulu bir hutbe verdi Efendimiz Aleyhisselatü ve Vesselam. Ve hutbesini bitirirken de kelimelerinin cümlelerin üzerine basa basa dedi ki Ey insanlar üzerimde kimin hakkı varsa gelsin ve Allah hakkı için kıyamet günü hesaplaşmasından önce benden hakkını alsın. Evet kıyamet günü hesaplaşmasından önce benden hakkını alsın. Kimin sırtına vurmuşsam işte sırtım gelsin vursun. Kimin alacağı varsa işte malım gelsin alsın ve helallaşalım buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii sahabe-i kiram duygu içerisinde. Hepsi ağlamaklı. Adeta bir veda niteliğinde çünkü. Sahabe-i kiramdan hiç kimse tabi gidip de ya Resulallah benim sende hakkım var. E diyecek değil zaten böyle de demedi. Yani Efendimiz aleyhi ve aleyhisselam'e kim hak iddia edebilir ki? Ya her ülkeyde hakkı var Muhammed Mustafa'nın, bizde bile hakkı var. Kıyamete kadar gelecek bütün cennet yolcularının, Efendim yolcularının hep e, hak sahibi Muhammed Mustafa bizlerden. Tabi kimse çıkmayınca sevgili Peygamberimiz Ali salat ve selam aynı soruyu bir daha tekrarladı. Hem de diyor ki Allah hakkı için kıyamet gününden önce, orada hesaplaşmadan önce, mahkeme kübradan önce gelsin hakkını burada alsın. Çünkü burada işler kolay biliyor musun? Orada işler zor, orada pire deve olur. Ya... Efendim habbeler kubbe olur zerreler küre olur burada yaptığın az bir efendim ibadet amel orada çok büyüyecek bir damla gözyaşı cehennem ateşini söndürecek dolayısıyla haklar hukuklar da orada daha zor hani ahirette görüşürüz hani boşver sallıyor güya vermiyor hakkını vermiyor zulmediyor sen Allah'tan iste diyor Allah'a ben şikayet et diyor. E, gidi. Orada ne kadar zor. Muhammed Mustafa bile sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın o nazlı sevgilisi bile ahirete bırakmıyor. Bırakmamak için bakın bize bırakmayalım diye ders veriyor. Tabi Efendimiz aleyhissalatü vesselam üçüncü defa tekrarlayınca bunun üzerine sahabe-i kiramdan Hukkaşa radıyallahu anh da ayağa kalktı. Efendim sallallahu aleyhi ve huzuruna geldi ve dedi ki ya Resulallah anam babam sana feda olsun. Eğer siz defalarca Allah adını vermeseydiniz Allah hakkı için demeseydiniz bu ifadeyi kullanmasaydınız huzurunuza gelip de hakkımı aramaya kalkışmazdım ve kalkışmayacaktım da. Dolayısıyla benim de senden dedi bir hakkım var alacağım var nedir o? Evet ya Ukaşe, nedir söyle bakalım. Ya Resulallah dedi bir savaştan sonra gelirken ben gazilerin arasındaydım. Bir ara dedi develerimiz yan yana geldi. Ben de dedim ki fırsat bu fırsat hemen devemden inip mübarek ayaklarınızı bir öpeyim diye şu dudaklarım şereflensin diye size yaklaşmıştım. Ama o esnada siz deveye kamçıyla vurduğunuzda. Bu darbe bana isabet etti ya Resulallah. Kasten mi vurdunuz yoksa devenize vururken kaza aramı çarptı ben bunu bilmiyorum. Fakat canım çok yandı. Canım çok acıdı. Şimdi de yeri gelmişken dedi bunun için kısas istiyorum dedi. Öyle deyince bütün sahabe tabi hayret ediyor. Allah Allah hep bu kaşeye bakıyorlar. Hem de bütün kaşlar kalkık. Ukkaşe ne diyor böyle he yoksa şaka mı yapıyor acaba peygamber efendim sallallahu aleyhi ve sellem gayet sakin zaten efendim sallallahu aleyhi ve sellem bunu laf olsun diye söylemedi ki hakkı olan gelsin alsın laf olsun diye söylemedi yani ben söylerim ama kimse de kalkıp bana bunu diyecek hali yok öyleyse efendim laf ola beri gele kabilinden söyleyeyim haşa efendim sallallahu aleyhi ve sellem gayet sakin Ey Ukashe sana kasten vurmaktan Allah'a sönürüm. Ey Ukashe gel ve benden hakkını al buyurdu. Hatta efendim sallallahu aleyhi ve sellem o vurduğu kamçı hangisiyse o kamçı evde dolayısıyla Hazreti Bilal radıyallahu anı dedi ki eve git o kamçıyı iste ve onu getir dedi. Ve o efendim kamçıyı getirtip ukkaşeye verdi radıyallahu anh tabi bunun üzerine ashab bir kiram müdahale ettiler yani olacak gibi değil efendim sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir duygulu böyle bir efendime söyleyeyim manevi bir hava var feycayu adeta he bir hasret var bir hicran kokusu var zaten efendim sallallahu aleyhi ve sellem adeta vedalaşırcasına hakkı olan gelsin alsın derken hangi haktan bahsediyorsun ey ukkaşe dercesine bakıyorlar ama Ukkaşe hiç onlara bakmıyor bile. Ne istediğinin gayet farkında Ukkaşe. Ne istediğinin gayet bilincinde. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a atıldılar. Hazreti Ömer, Hazreti Ali radıyallahu anh. hemen fırladılar. Ey Ukkaşe anlaşıldı sen bu kısas meselesini illa istiyorsun. İşte biz karşındayız. Biz dediler Resulullah'a kısas yapılmasına razı olamayız. Ama illa yapacaksan... he? Muhammed Mustafa'nın yerine bize kısas yap, bize vur dediler. O anda işte Hazreti Hasan fırladı, Hazreti Hüseyin fırladı radıyallahu anhüma. Cennet gençlerinin sevgitleri Dediler ki biz Allah Resulü'nün torunlarıyız. Hakkını bizden aldığında ondan almış sayılırsın. Çünkü biz onun bir parçasıyız. Muhammed Mustafa'nın parçasıyız biz. Bize kısas yap. Efendim hakkını ondan almış sayılırsın. Evet. Bütün bu olanları tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibretle diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi. Sakin olun işareti yap. Sakin olun. Sakin olun. Siz yerlerinize bir oturun bakalım. Şüphesiz ki Allah'ım Teala bu iyi niyetinizi mükafatsız bırakmaz. Bu sefer tabi Hazreti Osman radıyallahu anh, Ardından Abdurrahman İbni Avf Radıyallahu anh Ukkaşe'ye seslendiler Radıyallahu an. Şayet hakkını bağışlarsa yüz deve hediye edecekler Yalvarıyorlar adeta ey Ukkaşe ne olur vazgeç Nedir bu inat neden böylesine tutturdun İlla kısas da kısas diyorsun İşte sana yüz deve He bir servet demek Bu serveti al He köşeyi dön Ama şu kısas hakkından vazgeç o sırtının acısını fazlasıyla dindirir. Sülalene yeter senin bu. Ama bu kısastan vazgeç. Evet. Ama Ukkaş'e nedense bu söylenenleri hiç aldırmıyor. Hiç oralı olmuyor. Hakkını almaya kesin kararlı. İlla ne yapacak? Kısas yapacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yanaştı, ey Ukkaşe eğer gerçekten vurmak istiyorsan işte sırtım buyur vur dedi. Bunun üzerine Ukkaşe radıyallahu anh adeta orada bulunan sahabenin kanını donduracak bir cümle daha söylüyor. Dedi ki ey Allah'ın Resulü özür dilerim de siz bana vurduğunuz zaman benim üzerimde efendim, gömlek, elbise, fistan böyle bir şey yoktu sırtım çıplaktı oysa şimdi sizin üzerinizde gömlek var dedi demek istiyor ki onu da çıkarmanızı istiyorum madem kısas he? nedir aynısıyla tatbik var madem tatbik edilmesi lazım öyleyse sizin de sırtınızda gömlek olmasın demek istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen sırtındaki gömleğini çıkardı ama tabi ashabı kiram perişan elinden bir şey gelmiyor yani bu duruma dayanamadılar yürekleri parçalandı hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladılar öyle hıçkırıklar öyle ağlama sesleri çıkıyor ki caminin duvarlarını mesli duvarlarını adeta sarsıyordu yani ya şayet şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir müsaade var ya belki de ukka şeyi parça parça edecekler. Ve tabi Ukkaşe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sırtına doğru yaklaştı. Yaklaştı, yaklaştı iyice. Elindeki kamçıyı kenara fırlattı. Birden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sırtındaki o nur saçan nübüvvet mührü üzerine kapandı. Yüzünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek tenine sürdü. Çocuklar gibi ağlamaya başladı yüksek sesle. Hıçkırıklarla ağlamaya başladı Ukkaşe radıyallahu anh. İşte bu durumu gören cümle asabı öyle ağlaştılar ki, Mescid adeta inledi, Sanki zelzele oluyormuş gibi, Sesler göğe yükseldi, Meğer bu Ukkaşe ne uyanık adammış, Onun derdi sevdası, Hak alma bahanesiyle, Meğer mührünü bülveti öpmekmiş, Ne uyanık adam, Ahiret uyanığı adam, Ve Ukkaşe radıyallahu anh, Bir süre, Yüzünü gözünü mübüvvet mühründen ayırmadı Gözyaşları içerisinde öptü kokladı yine öptü yine kokladı Sonra başını kaldırıp gözyaşlarıyla Muhammed Mustafa'ya dedi ki Anam babam sana feda olsun ya Resulallah Senden hak iddia etmek benim ne haddime Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Ey Ukkaşe ya hakkını al ya da hakkını helal et Ukkaşa radıyallahu anh'ın mahcubiyet içerisinde kıyamet gününde Rabbimin beni affetmesini ümit ederek tüm hakkım helal olsun ya Resulallah. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne diyor? Kim diyor cennetteki arkadaşımı görmek istiyorsa bu yaşlı adama baksın diyor. Ya kim cennetteki arkadaşımı görmek istiyorsa he? Bu yaşlı adama baksın ve böylece onu müjdeliyor. Evet kıymetli dinleyenler demek Ukkaşe ne büyük bir müjde aldı değil mi? Cennetle müjdelendi, cennetle müjdelendi. Sen aşarayı mübeşşere dışında he cennet müjdesi alan başka kimse yok mu zannediyorsun? Evet aşarayın mübeşşere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tek tek sırayla cennette müjdelediği Ebu Bekir'un fil cenne ve onların fil cenneti ve Osman'un fil cenneti ile ahiri devam ettiği işte Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali devam ediyor. İşte Abdurrahman İbni Avf da var. Zübeyir bin Avvamlar var. Rabbim hepsinin şefaatini nail eylesin. Onlar cennettedir. Cennetin ortasındadır dediği insanlar. Evet. Dolayısıyla bunun dışında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği kimseler var mıdır? İşte işte vardır. Ukkaşa radıyallahu anh için ne buyurdu? Cennetteki arkadaşımı görmek isteyen bu yaşlı adama baksın buyurmadı mı? Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Ukkaşa radıyallahu anh da cennetle müjdelenenlerden olmuş oluyor muhteremler. Evet. Hayatın fırsatını yakaladı ve çok iyi değerlendirdi. Bazen böyle fırsatlar çıkar ama biraz da demek kafayı çalıştırmak lazım. Biraz da zeki olmak lazım. Seneler evvel Hasbi Efendi'den dinlemiştim. Mevla Teala garik, garik rahmet eylesin. Hasbi Efendi İsmaila caminin müezziniydi. Efendi Hazretlerimiz imam iken. Efendi Hazretlerimiz burada yokken Efendi vaaz ederdi, sohbet ederdi. Ya... Tarikatın tasavvun edeplerini orada hocalara, talebe-i anlatır öğretirdi. Alim bir adam. Dolayısıyla Hasbi Efendi'den dinledim. Yani bununla sanki biraz benzeşiyor gibi geldi bana da. Onun için onu da sizlerle paylaşmak istiyorum, arz etmek istiyorum. Malumunuz Efendi Hazretlerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinin yaşanmasına çok haris, çok meraklı. Sünnetin ihyası için bütün ömrünü adeta feda etmiş. Dolayısıyla efendim Sakalı Şerife'de çok büyük önem gösteriyor. Bir misafir geliyor. içeride odada efendim ikramlar yapılıyor filan. Neyse efendi azizlerimizin elini öpüyorlar efendim. Selamlar getiriyorlar geldikleri yerden. Efendim hürmetlerini muhabbetlerini ifade ediyorlar. Derken tabi. Efendi hastamız ona sakal bırakmasını tavsiye ediyor. Şöyle yüzünü efendim sıvazlıyor. Efendim sakal bırakmasını tavsiye ediyor. O da pek yanaşmak istemiyor ama efendim sali Efendi hastamız biraz biraz ısrar ediyor. O da diyor ki sakal bırakırım ama diyor bir şartım var diyor. Ben sakal bırakırım. Senin sözünü tavsiyeni tutarım ama diyor benim de bir şartım var. Eğer o şartı kabul edersen sakalı bırakacağım. Öyle deyince Asiye Efendi diyor ki içimden diyor çok kızdım adama diyor. Allah Allah. Şuraya bak. Ya. Efendiyle pazarlık yapıyor. Nasıl sen öyle dersin? İçinden düşünüyor yani. Belki oradaki diğer kimseler de bir kızmıştır adama. Yani pazarlık yapar gibi bir şartım var. Kabul edersen bırakırım. Efendi azizlerimiz de Buyuruyor ki şartın ne? Şartın nedir? Dedi ki yok şartımı söylemiyorum. Sen kabul edeceğine söz ver öyle söyleyeceğim. Bak şimdi. Senin ne şartın olduğu belli değil ki. Öyle deyince diyor ki hasbeyefendi daha çok diyor kızdık. Şimdi diyor ben söylersem sen diyor kabul etmezsin belki. Efendi hasterimiz buyurmuş ki eğer benim yapabileceğim bir şeyse peki. Hani e, sen... Şartım var diyorsun, Yapar, yapmaya söz verişen diyorsun ama benim yapabileceğim bir şeyse pekala buyuruyor Efendimiz, Efendi Aslerimiz. Onun üzerine adam ne diyor biliyor musun? Pekala ben de diyor sakal bırakıyorum, şartım da şu ki ahirette diyor bana diyor şefaat etmeni istiyorum diyor. Aman Rabbi, herkes yıkılıyor zaten adama bak ne uyanık hasfi efendi diyor ki biz adama kızarken diyor adam meğer ne büyük bir pazarlığa girmiş adam ahiretin hesabını orada yapıyor ve büyük efendim büyük bir ihale koparmaya çalışıyor demek ki efendi hazretlerimiz ahirette şefaat ederse he o zaman sakal bırakacağım şimdi baştan söylese efendi hazretlerimiz tabi ne kadar mütevazi olduğunu biliyorsunuz ne haddimize diyecek estağfurullah diyecek ama tabii bir sürü hadis-i şerifler var ki he sıradan bir hafız bile değil mi yani haramını haram helalini helal bilirse Kur'an-ı Kerim'in efendim ezberleyene ne var 10 kişiye şefaat etme hakkı var hatta bir vayet 70 kişiye şefaat etme hakkı var ya, men kara Kur'anı ve istedhərhu, fa hal halalı ve haram harama, adghaluh Allah biih elcenna. Her kim Kur'anı Kerim okur, ezberler, onun haramını haram, halalını halal bilirse, Allah bu sayede onu cennete girdiriyor ve onun vesilesiyle de on kişi. Bir rivayet, yetmiş kişi ne yapıyor? Onun vesilesiyle cennete gidiyor. Ulemanın şafat yok mudur? Ya efendi bütün vasıflar var. Dolayısıyla o adam da böyle bir efendim fırsatı ganimete çevirmiş oldu. Rabbim Celle Celaluhu efendi hasilerimiz şefaatine bizleri de nail eylesin. Hayırlı bereketli uzun ömürler ikram eylesin sıhhat afiyetini daim eylesin amil. Evet kıymetli dinleyenler. Peygamber efendim sallallahu aleyhi ve sellemin adalet konusundaki bu titizliği bu hassasiyeti tabi iyice yerleşti hayatındayken ve daha sonra da tabi bildiğiniz gibi Hulefa-i Raşidid'in döneminde de devam etti. Tabi ondan sonra da Efendim Osmanlı ecdadımız mesela değil mi çok adaletliydiler dürüst yönetimleriyle ne yaptılar tarihe geçen ender topluluklardan biri oldular. Osmanlı'nın yönetimi altında yaşayan 72 buçuk millet bu adil yönetim sayesinde asırlar boyunca kavgasız gürültüsüz beraberce yaşadılar ya pek çok tabi misallerle dolu değil mi mesela hemen aklına geliyor şimdi adalet deyince Osmanlı deyince Sultan Fatih'in adaleti geliyor. İşte yeri gelmişken akıllara hakikaten hayrete düşülen ve Sultan Fatih'in bu ecdadımızın adaletiyle alakalı meşhur olayı da anlatmadan geçmeyelim onu da sizlerle paylaşmış olalım. Evet Sultan Fatih tabii mimari hususiyetlere sahip efendim görkemli şöyle muhteşem bir cami yaptırmak istiyor bir mabet yaptıracak. Ve tabi işin nehli olan bir Rum mimar da bu işe talip oluyor. Ve tabi hazırlıklar başladı. Tabi Sultan Fatih caminin yapımında kullanılmak üzere efendim ta Mısır'dan uzun sütunlar getirtiyor. Çok kıymetli efendim gösterişli sütunlar. O günün şartlarında tabi ne kadar sıkıntılarla geliyor öyle efendim kolay değil. Mabedin tabi çok ihtişamlı ve azametli görünmesini istiyor. Mermeri bile oradan getirdiğine göre, sütunlar oradan getirdiğine göre uzun sütunlar. Tabi Rum mimar, efendim projesini çizmiş, mimariye uygun bir şekilde olsun diye, efendim ona göre planını programını yapıyor. Ve Sultan Fatih'in bin bir zahmetle Mısır'dan getirmiş olduğu sütunları üçer arşın kesiyor, saltıyor. Bak şimdi. Sultan Fatih de tabii çok kızıyor, çok öfkeleniyor. He, adam da şimdi Müslüman değil ya, mimar. Dolayısıyla hemen hatırına şu geliyor. Herhalde diyor bu niye kesti? O sütunları caminin estetiğini bozmak istiyor. Onun için kasıtlı olarak böyle yaptı diye ne yapıyor? Neyle kesti? Eliyle elini kestiriyor. Yani biraz acele hareket ediyor. Fevri davranıyor. Çünkü bu işlerde... Kafaya göre olmaz. Mutlaka fetva alman lazım. Ulemaya danışmak lazım. Öyle ya. Neyse tabii eli kesilen Rum mimar ne yapacak şimdi? Efendim Sultan Fatih'den davacı ama Sultan Fatih zaten efendim imparator. Devletin başında padişah. Neyse tabii ona dedi yani bunu kime şikayet edeceğim ben? Dediler ki sen kadıya git sen kadıya git kadı bu işi çözer Allah Allah kadı ne yapacak ya bu padişah kadıyı da oraya atıyan o neyse tabi gitti Hızır Çelebi'ye müracaat etti şikayette bulundu prosedür neyse onu tatbik etti uyguladı Hızır Çelebi de tabi ne yapacak önce dur bakalım hakikaten haklı mıdır değil midir Bilir kişi heyeti tespit etti ve gidin bu meseleyi araştırın bakalım dedi yani hakikaten Sultan Fatih mi bu mu haklı? Yani hakikaten bu adam efendim mimari estetik bozulsun diye mi acaba böyle o efendim sütunları kestirtti? Yoksa e, caminin görkemli olması, adametli olmasına mani olmak için mi? Önce bunu bir anlamak lazım. Neyse tabii kişi geldi, araştırdı, taraştırdı, inceledi ve neticede efendim araştırma, inceleme sonucunda tespit edildi ki... Rum mimar haklı. Yani caminin estetiği bozulsun diye değil, gerçekten de mimariye uygun olsun diye adam böyle yapmış. Ve anlaşıldı ki bu olayda Fatih haksız. Evet, İstanbul ile İstanbul gibi bir yeri bile fetheden ve onunla birlikte nice ülkeleri, krallıkları fetheden, çağ açıp çağ kapayan Sultan Fatih, ...sanık sandalyesinde yargılanacak. Allah Allah. Ve tabi hüküm verildi. Kadı Hızır Çelebi hükmünü verdi. Kısasa kısas yapılacak. Rum mimarın elini kestiren Fatihinde de... ...eli kesilecek. Neyse tabi bu karar veriliyor ama... ...Rum mimar alışmamış böyle şeylere. Bizans'ta böyle adil kararlar yok. He? Orada nerede yani bir hükümdarın karşısında sen onun suçlu olduğunu efendim e, ne yapabileceksin böyle bir karar verebileceksin öyle mi şaşkınlıktan neredeyse dilini yutacak adam ya dedi rüya mı görüyoruz acaba ya böyle bir şey olabilir mi kendisi gibi sıradan bir mimar hem de gayrimüslim olmasına rağmen İslam memleketinde Müslümanların padişahı karşısında haklı bulunuyor. Ve mahkeme kararı lehine çıkıyor. İçinden kadıyı takdir etti. Takdir etti ama kendi kendine de düşünmeden edemiyor yani. Acaba bu karara padişah ne diyecek? He? Kendi zaten gümbürtüye gitti de. Acaba kadı da gümbürtüye mi gidecek yoksa? Fizanada sürülebilir hani. Ama durum işte öyle değil. Sultan Fatih büyük bir teslimiyetle hükme razı oldu. Ve şeratın kestiği parmak da acımaz, kol da acımaz diyerek ne yaptı? Cezaya boyun eğdi. Bu arada Sultan Fatih kadıya döndü Hızır Çelebi'ye. Kılıcını gösterdi ve dedi ki, Ey Kadı Hızır Çelebi, şayet ben padişahım diye korksaydın da, Haksız olduğum halde lehime hüküm verseydin, Vallahi şu kılıçla gerekeni yapacaktım dedi. Öyle deyince Kadır Hızır Çelebi de dedi ki, ve hemen yanı başında böyle bir topuz asılı orada sultanım dedi şayet sen de padişahım deyip İslam mahkemesine saygısızlık etseydin vallahi şu topuzla müdahale edecektim. Evet. Bu diyaloglar tabi Rum mimarı şoktan şoka sokuyor hayret ediyor haddeta kendini kaybediyor yerlere kapanmış hiç kırıklarla gözyaşlarıyla ağlayarak diyor ki ey insanlar arkadaşlar hepiniz şahit olun ki ben davamdan vazgeçiyorum ve diyeti kabul ediyorum şu adalet anlayışı karşısında şu andan itibaren ben de Müslüman oluyorum diyor ve kelime-i getiriyor hep beraber buyurun eşhedü <Sessizlik> en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve reşülü Allahu Teala ve Tekaddeş Hazretleri bu kelime-i dille ikrar kalimde tasdik edenlerden dünyada da ahirette de bizlere ayırmasın amin evet yani bu adalet anlayışı gayrimüslimin iman etmesine vesile oluyor. Tabii Fatih de diyet olarak ona çok fazlaca ihsanlarda bulunuyor. Ve şahsi malından ona bir evde bağışladığı rivayet edilir. Evet. Şimdi burada tabii sadece kadının efendim yani Kadı Hızır Çelebi takdire şayan değil. Elbette o da takdire şayan. Hemen karşısında. He? Efendim davalı durumda olan Sultan Fatih de çok büyük bir takdire şayan durum e, sergiliyor ama bir de burada belki gözümüzden kaçan ve büyük bir afiyetini hak eden efendim e, birileri daha var kim o kim biliyor musun bilir kişi heyeti evet bir de bilir kişi heyeti var bilir kişi heyetine bak ne yapıyorlar? hak hukuk neyse ölçüyorlar biçiyorlar kim haklı kim haksız yazıyorlar ona göre rapor çıkarıyorlar ya şimdi böyle mi acaba Bilir kişi nasıl karar veriyor acaba şimdi bazen bakıyorsun çok basit arsa meselelerinde bile He? yok kazık biraz oraya çakılacak yok biraz bu tarafa çakılacak yok yol oradan geçiyor buradan geçiyor 3 kuruş parayı rüşvet yiyip adam projeyi bile değiştirebiliyor anlatabiliyor muyum yani böyle bir meselede şu bilirkişi heyetinin tarafsız tavrına bakar mısınız lütfen işte bilirkişi heyetinin tarafsız tespitinden hakimlerin adaletine ve sultanların verilen sultanlara verilen hükme kadar ve bu verilen hükme boyun eğmesine kadar Onların her hareketleri payitahtı güçlendirdi. Devlet-i Aliye-i Osmaniye kılıcın ve kalemin gölgesinde yükseldikçe yükseldi. Ve böylece üç kıta yedi denizde at koşturup ya ilahi kelimetullahı her bir yana ulaştırdılar. Evet ve Sultan Fatih'in tabi adil davranışını, halka efendim davranışını, verdikleri hakları, İnsani muameleleri görünce halk ne demişti? Tarihe geçen şu sözü söylemişlerdi değil mi? Latin serpuşu görmektense Osmanlı'nın sarığını görmek isteriz. Ya kardinal şapkası görmektense Osmanlı'nın sarığını görmek isteriz. Neden? Çünkü Osmanlı gelince adalet geliyor, zulüm bitiyordu. Hakikaten de o şanlı ecdadın fethettiği ülkelerde, bakıyorsun bir tane sivil, bir tane yaşlı çocuk veya kadının katledildiğine rastlayamazsınız. Yağmalama olaylarına, talan olaylarına rastlayamazsınız. Tarihin tozlu sayfalarını karıştırdığımız zaman, o şanlı ecdadın adaletiyle, insanca muamelesiyle, hak ve hukuka ile alakalı ...çok misaller var, pek çok misaller var. İşte... ...her zaman olduğu gibi yine... ...Avrupa Hristiyanları ne yapmış? Kanuni zamanında... ...Papanın da kışkırtmasıyla bir araya geliyorlar... ...ve Osmanlı topraklarına saldıracaklar. Tabii Kanuni Sultan Süleyman Han... ...efendim orduyu toparlıyor... ...ve sefere çıkıyor. Balkanlara doğru sefere çıkıyor. Ve geliyorlar tabii... Efendim, Gayrimüslim topraklarda ilerlerken Ordu tabi ağır ağır ilerliyor Bütün ağırlıklarıyla yükleriyle Teçhizatıyla Ve tabi yollar dar geliyor yani Dolayısıyla ne oluyor Efendim, Yol üzerinde bulunan sağda soldaki bağların da içinden de geçiyorlar Asker yorgun Asker susuz He? Bu hal içerisinde Üzüm bağlarından geçiyorlar Bakın şimdi susuzluk var Açlık var, yorgunluk var. he? Sen boş ver orduyu, boş ver gayrimüslim topraklarından geçerken, adam köyde giderken hararet basa, susamış olsa, efendim filancanın tarlasındaki ağaçtan elmayı da koparır, kirazı da üzümü de. Ama onlar ne üzümleri talan ettiler ne de bağı ezip geçtiler. Düşman topraklarında bulunan bir bağdan geçerken bile sivil halkın malına bağına bahçesine zarar vermemek için böylesine ihtina gösterdiler ya tabi biraz sonra mola verdiler tabi dinleniyorlar bu esnada tabi efendim az önce geçmiş oldukları köyden bir oranın efendim vatandaşından bir köylü koşarak geliyor neyse o Hristiyan köylü geldi ısrarla dedi padişahla görüşmek istiyorum çok ısrar ediyor. neyse tabi Kanunun huzuruna çıkardılar Nasıl gerekiyorsa nasıl hangi şartlarda Efendime söyleyeyim görüşebiliyorsa O şartlara riayet ederek Kanunun huzuruna çıktı Sultan Süleyman Kanunu Sultan Süleyman sordu dedi ki Bir şikayetin mi var Hayır bir şikayetim yok dedi Şikayet için gelmedim. e peki hala niye geldin Ben dedi hayretimi ifade edip tebrik etmeye geldim sizi Ne oldu ki tebrik edeceksin Dedi ki az önce dedi, Ordunuzla Filan köyden geçtiniz ya he bağlardan geçtiniz ya orada benim üzüm bağlarım vardı İşte o üzüm bağlarını ezersiniz geçersiniz diye çok korktum dedi benim malımı talan edeceksiniz yağma yapacaksınız diye ödüm patladı siz geçtikten sonra dedi korkuyla hemen dedi tarlayı dolaştım baktım bir zarar var mı bir ziyan var mı dolaştım baktım dedi hiçbir zarar görmedim. Dedi ne asmalar dedi kırılmış ne üzümler koparılmış. Fakat dedi dikkatimi çeken bir şey oldu. O dedi asmaların dalından birine bağlanmış küçük bir keşe gördüm dedi. Bir kese. İçini açtığımda he para vardı bir miktar. Oradaki o kesenin bağlandığı efendim yerdeki üzüm salkımı da birkaç üzüm salkımı da koparılmış. Yerine de kat kat fazlaca parası konmuş. Dedi ki ey yüce hakan ben dedi böyle bir şey görmedim dedi. Kendi halkımdan bile böyle bir uygulamaya şahit olmadım bugüne kadar. Böylesine güzel ahlaklı kul hakkına son derece riayet eden bir ordunuz olduğu müddetçe sırtınız yere gelmez evladım sizin. Devletinize zeval gelmez sizin. Ya işte bunu söylemeye geldim takdir için tebrik için geldim şikayet için değil diyor. Evet kıymetli dinleyenler yani bunu düşman ülkenin topraklarında yaşayan Hristiyan bir köylü söylüyor. Hem de koskoca bir ordu bağından geçtikten sonra İşte Osmanlı'nın bu insani muamelesinin ve adaletinin He? Ülkenin büyümesinde ve genişletmesinde, genişlemesinde elbette çok büyük etkisi oldu. Hatta rivayet edilir ki bazı rivayetler var. Osmanlı lehine gönüllü olarak casusluk bile yaptıkları varittir yani. Yani bunun gibi efendim Sultan Selim'in de kanuninin babası. O Sultan Selim acayip ne acayip adamlar. Cennet mekan. Rabbim garik, garik rahmet eylesin. Derecelerini Ali eylesin, makamlarını cennet eylesin. Ne diyor Sultan Selim? Bu Mukaddes emanetleri almaya giderken, yine ordusuyla giderken, zannediyorum bu işte pazarı tarafından geçerken, elma bahçelerinden geçiyorlar. Geçtikten bir müddet sonra ordu mola veriyor. Mola verdiler. Tabii Sultan Selim dedi ki, bana dedi bir elma getirir misiniz? Canım çok elma çekti. Baktılar elma yok. Yani asker yolda giderken ne yapacak yiyecekler edecekler yemekleri vesaireleri bulunan efendim bineklerde hiç elma almamışlar. Dediler sultanım kusura bakmayın ama yani elma yok yanımızda. E dedi yanınızda yoksa az önce dedi efendim elma bahçelerinden geçtik. Asker herhalde dedi efendim bir iki tane de olsa koparıp çantasına koymuştur. Heybesini atmıştır. Askere bir sorun da canım çok çekti efendim bir tanesi göndersin. Sordular soruşturdular o kadar efendim asker içerisinde bir tanesi tek bir elma koparmamış almamış. Tabi soranlar üzülüyor yavrum niye akıl edemediniz adam bir tane koparır çantaya koyar ya şimdi sultana ne cevap vereceğiz. Çare yok boyun bükük. Sultan Selim'in huzuruna geldiler dediler ki kusura bakma sultanın böyle böyle bir elma çıkmadı. Sultan Selim'in kaşı çatılacak zannederlerken baktılar yüzü gülmeye başladı tebessüm etti. Ve dedi ki vallahi dedi askerimden bir tanesinin heybesinde çantasında tek bir elma çıksaydı bu seferden vazgeçecektim dedi. Görüyor musunuz? Ecdat böyleydi. Ecdat böyleydi arkadaşlar. ha. Yine kanunüden bir misal verelim. Bakın, yani insanın hakkını koruyor da hayvanın hakkını korumuyor mu? He? Hayvan haklarına bile ne kadar önem gösteriyorlar? Tabi onlar İslam'ın adalet anlayışıyla böyle davranıyorlar. Kanuni Sultan Süleyman'a efendim yabancı ülke sefirlerinden tabi hediyeler geliyor. Bu hediyelerden biri de Cins ağaçlar, cins değişik böyle güzel süs bitki vesaireler herhalde. Ne o ağaçları bahçesine dikmiş. Fakat ağaçlardan bazıları karıncalandı. Canat mühendisleri baktılar, incelediler dediler bu karınca'yı kırmamız lazım, zehirleyecekler, öldürecekler. Kanuniye dediler böyle böyle. Onun için bu kadar ilaç lazım, bu kadar şey lazım dedi ki durun ya, he? Bu işler kafaya göre olmaz. Önce dediler ne yapalım bir ebussud efendiye bir soralım bakalım fetva verirse dediler yaparız bu işi fetva vermeden olmaz ki. Neyse bir pusula yazdı. Kanuninin demek şairlik tarafı da var edebi yönü de var hemen bir beyit döşendi Diyor ki bahçemdeki ağacımı sarı vermiş karınca. Bir vebali var mıdır karınca'yı karınca? Hemen verdi pusulayı dedi götürne Ebu Sut Efendi Fetvayı versin çabuk haber getirin Ebu Sut Efendi Dershanede sınıfta Talebelerine ders veriyor Müdakere ve mütalaa ile meşgul O esnada kapı çalındı Anlaşıldı ki ders yaparken Kimse rahatsız etmez ama Anlaşıldı ki padişahtan bir ferman geldi Getirdiler pusulayı önüne koydular Pusulaya baktı Kanuni'nin beyti var ne diyor? Bahçemdeki ağacımı sarı vermiş karınca. Bir vebali var mıdır karıncayı kırınca Hemen pusulayı ters çeviriyor, kalemi alıyor ve arkasına ne diyor biliyor musun? Yarın Allah divanına varınca Sultan Süleyman'dan hesap sorar karınca. Ve efendim pusulayı hemen verdi. Dedi bunu tez ulaştırın bakalım dedi. Evet, bahçesindeki karıncayı kırmanın fetvasını bile he, soruyor. Zulüm olur mu? Adilane iş yapmış olur muyum? Bunun fetvasını almadan hareket etmiyor. Dolayısıyla işte efendim böyle bir adalet mekanizmasını sergilemişler, uygulamışlar. Hayvanların hakkına bile böylesine efendim dikkat eden, Dünyanın bir ucundaki Müslüman'ın burnunun bile kanamasına izin vermeyen o şanlı ecdat. Ruhunuz şad olsun. Evet güç onların elindeyken dünya huzurluydu. Adalet vardı dünyada. Çünkü bir takım zalim güç dengelerinin korktuğu bir adil devlet vardı. Güç onların elindeyken dünya huzurluydu ama... He, şimdi güç maalesef zalimin elinde. İki yüzlü çifte standartlı he zalim şeytanlar dünyayı al alabildiğine sömürüp duruyorlar. Üç kuruşluk menfaatleri için ülkeleri cehenneme çeviriyorlar. İnsan hakları savunucusu geçinen iki yüzlü AB'nin ve Amerika'nın kulakları çınlasın. Bu zalimler Müslüman kanı oluk oluk akarken sessiz kalırken... Bir Yahudi askeri için ayağa kaldırıyorlar ortalığı. Dünyaya ayağa kaldırıyorlar. Misyonerlik faaliyetleri için milyar dolarlar ayırırlarken maalesef he Pakistan içinde duyarsız kalıyorlar. Rabbim Celle Celalü ve İzzet ve devletimizi iade eylesin. Dünyada yeniden adalet, adaleti ve düzeni sağlayacak güç ve kuvveti bizlere ihsan eylesin ikram eylesin amin evet kıymetli dinleyenler efendim bu haftada bu kadarla iktifa edelim cumartesi günü öğle namazını müteakip samandra'da efendim icazet merasimi var bütün erkek cemaatlerimiz davetlidir efendim davet ediyoruz buradan Efendi Hazretlerimize iştirak edecek Beli Hocamız icazet verecek inşallah Efendim bunu da sizlere böylece arz etmiş olayım Tabi e, Samandra'da derken nerededir adresi nedir Zaten reklam kuşaklarında Aralarda efendim bu icazetin Sizlere e, efendim duyurusu yapılıyor Adres de orada veriliyor İnşallah bütün halkımız davetlidir İcazet merasimi Manevi ziyafet Kur'an Sofrası kurulacak Hepiniz bu Kur'an sofrasına davetlisiniz. Üstadımız bu hizmetlerin baş mimarı efendi hazretlerimizde inşallah orada olacak. Rabbim Celle Celaluan orada buluşmak nasip eylesin. Cümlemiz yolunda daim eylesin. Devam tebat istikamet yahsan eleyip caymaktan kaymaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Güldeste Hazırlayan ve sunan Mustafa Öz Şimşekler.